kendi kendine filmlerde görüyoruz bazı, kendini zengin şey diyorlar, başkasının arabasını alıyorlar, kızı tavılıyorlar, kızı şey diyorlar, kız sonra bakıyor perişan oluyor, kızı bırakıyorlar, belada kalma olmaz, belada kalma olmaz.